1265 numaralı konu, Talha bin Ubeydillah'ın, namaz kıldırdığı bir cemaate, namaz kıldırmamı beğenmediniz mi, demesi, Talha bin Ubeydillah bir topluluğa namaz kıldırdı ve, sizden izin almayı unuttum, namaz kıldırmamı beğenmediniz mi, dedi. Onlar da, evet, ey Allah Resulünün havarisi, senin namaz kıldırmanı kim beğenmez, dediler. Talha, Hazreti Peygamberin, kim bir topluluğa, topluluk istemediği halde imamlık yaparsa, o kimsenin namazı kulaklarını aşamaz dediğini işittim, dedi.